2701 Başka Meşguliyetleri Terk, Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün uyududu. 2702 Başka Meşguliyetleri Terk, ümmü Seremer Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bizim Efrah adındaki kölemizi, secde sırasında ağzıyla üzüldüğünü görmüştü ey Efrah. Yüzünü toprakla dedi. 2703 Başka Meşguliyetleri Terk, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazda febu'i, sarınmayı ve erkeğin ağzını örtmesini yasakladı. 2704 Kıble, H.Z. Aişe, radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam, geceleyin ben önünde, ile arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitti yıkılacağı zaman bana da haber verirdi. Ben de vitti 2705. Kıble. Sahiheynin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. H. Z. Ayşe radıyallahu anha'nın yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştır. Bu meyanda köpek. Eşek ve kadının da zikri geçti. Ayşe Allahu anha bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kıblesi ile arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim. Yatağın ayak tarafından sıyrılıp çıkardım. 2706 Kıble. Ebu Davud da İbn Abbas rivayetiyle Allahu anhu'dan gelen diğer bir rivayette şöyle denmiştir. Ben de Abdülmuttalib oğullarından biri olan veya böyle bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah aleyhissalatu ve selam bu sırada namaz kılıyordu. Oğlan eşekten indi. Ben de indim. Eşe safin ön kısmında bıraktık. Eşe aldırmayıp namaza devam etti. Derken yine Abdülmuttalib oğullarıdan iki kız çocuğu gelip safin arasına dahil oldu. Buna da aldırmadı. 2707 Kıble. Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Biriniz stresiz olarak namaz kılarsa önünden geçtiği takdirde şunlar namazı bozar. Eşek, domuz, yahudi, mevsi, kadın. Namazın bozulmaması için onun önünden bunların bir taş atınlık uzaktan geçmesi kifayet eder. Bir diğer rivayette şöyle denmişti. Namazı, önden geçen hayırlı kadın ve köpek bozar. 2708, kıble, el Fadil İbni Abbas Rabiyallahu. An hırma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikinci namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı nere geriye kovaladı. 2709 Kıble Kesir İbni Kesir İbni İb Ebi Veda Anbazı bazı An Ceddihi Radıyallahu An anlatmıştır ki Resulullah aleyhissalatu ve selamı beni sehni kapısını takip eden yerde. Önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullahla kavay arasında bir sütle de mevcut değildir. 2710, Kıble, Ebu Sa'id adıya -e Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Namazı hiçbir harici şey bozamaz. İmkânınızın nisbetinde defetmeye çalışsın. Çünkü bozmak isteyen şeytandır. 2711 Kıble Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir. Kim? Kıblesi ile kendi arasına bir birçokasının gitmemesine muktedir olursa. Bunu saatlasın. 2712 Kıble Buhari'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Sizden biri. Halka karşı sitre olacak bir şeyin yerisinden namaz kılarken. Biri önünden geçmeye kalkarsa ona mani olsun. Beliki haddini bilmeyip ısrar ederse onunla mücadele etsin. Zira o, bu haliyle şeytandır. 2713, kıble, Bişi İbn-i Sayyid radıyallahu anh anlattığına göre, kendisini Zeyd İbnu i Halid Ebu Lüheyn'in yanına gönderip, Musalginin önünden geçen hakkında Resulullah vesselamdan ne işittiğini sordurmuştur. Ebu Yüheym ad an demiştir ki, Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, eğer Musal önünden geçen kimse, bu geçişi sebebiyle kendisine gelen günahı bilseydi orada kırk, kayması onun için, Musal önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu. Ebu Ne-Nar der ki, bilemiyorum. Efendimiz kırk gün mü dedi, kırk ay mı dedi, kırk sene mi dedi, 2714. kıble. Yezid İbn-i İmran Rahimullah anlatıyor. Tebük'te yatarak bir adam gördün. Dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz kılarken, ben eşeğin üzerinde olduğum halde önünden geçtim. Bana, Allah'ım, izni kes diye bedduada bulundu. Artık ondan sonra eşek üzerinde bile yol alamadım. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Sıfır bizim namazımızı kesti. Allah da onun izini kesin. 2715. Kıble. İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam uyuyanın gerisinde namaz kılmayın. Konuşanın gerisinde de buyurdular. 2716. Kıble. Ebu Hübeyre radıyallahu anhüme anlatıyor. Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bulamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çilsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez. Ebu Davud der ki, Alimlerden bazısı, çizginin uzunlamasına olacağını, bazısı da hilal gibi emlemesine olacağını söylemiştir. 2717 Kıble Talaha İbni ubeydil radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Biriniz namaz kılarken, önüne temerin arka kaşı boyunda bir şey koydu mu, namazını rahat kılsın, bunun gerisinden geçene aldırmasın. 2718, Kıble, H.Z. Ebu Zeyr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi, önüne temer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa, önünden geçtiği takdirde siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar. Eyvler eyden ki siyahın kırmızıdan beyazdan farkı nedir? Şu cevabı verdi. Ey kardeşimin oğlu sen bana benim Resulullah Aleyhissalatu ve selam sorduğum şeyi sordun. Efendimiz siyah köpek şeytandır buyurmuştu. 2719 Kıble İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Bayram günü namaz için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, namaz sırasında ve selamın önüne konur. O da halk arkasında olduğu halde harbiye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümerada harbe kullanır oldu. 2720, kıble, yine İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah bazen bineğini sitre olarak öne koyar ona doğru namaz kılardı. Bir diğer rivayette ve vesselam devesine doğru namaz kılardı denmiştir. 2721 kıble Middat İbn-i Esved radıyallahu ki Ben Resulullah ve vesselam ıçullah direğe ve ağaca karşı namaz kılar vaziyette ne zaman görmüşsen her seferinde onları sağ karşının veya sol karşının karşısına almış görmüşümdür. Hiçbir zaman stresin tam karşısına almadı. 2722. Kıble. Sehl İbn Ebi As'mer (r.a.) Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: biriniz sütele karşı namaz kılınca ona yakın olsun. Ta ki şeytan namazını bozmasın." 2723. Çocuk taşımak. Ebuka'de (r.a.) Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Kızı Zeynep'in kelimesi olan torunu Ümamey omuzunda taşıdığı halde halka namaz kılırırdı. Secdeye varınca çocuğu yana bırakır. Kıyam içim doğrulunca tekrar omuzuna alırdı. 2724 Namazı Uyuklamak H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar hemen yatsın. Zira, Uyuklayarak namaz kılanın. İstiğfar ederken kendi nefsine sebetmeye kalkar da farkında olmaz. 2725 Saçın Ölüp Bağlanması i̇bn Abbas radıyallahu anhümanın anlattığına göre Abdullah i̇bn Harisi Saçını arkadan topuz yapmış olduğu halde namaz kılarken görmüş. Arkasında durup topuzu çözmeye başlamış. Öbürü de kımıldamayıp ona imkan tanımıştır i̇bn Haris namazını bitirince, i̇bn Abbas o gelip, ''Benim saçımla niye ilgilendin?'' diye sormuş. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şu cevabı vermiştir. ''Ben Resulullah ve vesselamdan işittim.'' Demişti ki, ''Böylesinin misali, kolları arkasından bağlı olduğu halde namazını kılan kimsenin misalidir.'' 2726 Saçın örülüp bağlanması Ebu Said el-Mah dedi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın azadlısı Ebu Rafi, Hasan İbn Ali radıyallahu anh hümaya uğradı. Hasan, örgülerini ensesinde topuz yapmış olduğu halde kalkmış namaz kılıyordu. Ebu Rafi topuzunu çözdü. Hasan, radıyallahu anh öfkeyle ona baktı. Ebu Rafi radıyallahu anh, öfkelenme. Namazına devam et. Çünkü ben Resulullah ve Vesselam'ın, bu, şeytanın minleri, yani oturma yeridir dediğini işitmiştim de onun için çözdüm dedi. 2727, büyük ve küçük abdest iki habisin sıkışması, Abdullah İbn Muhammed İbni Ebi Bekrahimehullah anlatıyor. He, ve Ayhe Radıyallahu yanında yanındaydık. Yemeği getirildi. Derken Kasım İbn Muhammed namaza kalktı. Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim dedi. Yemeğin yanında namaz kılınmaz. İki habisin ani büyük ve küçük abdestin sıkışmasında da kılınmaz. 2728. Büyük ve küçük abdesti iki habisin sıkışması, Abdullah İbn Erkan'da bir Allahu anham anlattığına göre halka imamlık yapıyordu. Bir seferinde ikamet getirilmişti. Bir adamın elinden tutup öne sürdü ve Resulullah Aleyhissalatu vesselamın namaz başlarken birinizin helaya ihtiyacı gelirse önce helaya gitsin dediğini işittim dedi 2729 Sahih ve tiravet Secdeleri Abdullah İbn Malik İbnü Büreyn Arabi Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam öğle namazın ilk iki rekatini tamamlamıştı oturması gerektiği halde oturmadan kalktı Namazı bitirince iki ziyade secde daha yaptı. Ondan sonra selam verdi. 2730 Sehiv ve tilavet secdeleri İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, namaz kılarken üç mü kıldın dört mü kıldın? diye şüpheye düşersen, eğer zann-ı dört ise hemen teşehid. Yap. Sonra sen daha otururken ve selam vermemişken iki secde daha yap. Sonra aynı şekilde teşehhüd oku. Sonra selam ver. Ebu Davud der ki, Bu, i̇bn Mesud'dan rivayet edilmiştir. Alimlerden kimse bunu Resulullah'a nispet etmedi. 2731 Sehiv ve Tidavet secdeleri Ebu Said'i L. Hudri Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Biriniz namazında, iki mi kıldın, Üç mi kıldım? diye şekke düşerse, Şekki atsın, yakın kesmediği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki de bulunsun. Eğer bu kıldığı ile beş rekat kılmışsa namazını onunla sehid secdesiyle çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur. 2732 Sehid ve Tidavet Secdeleri Abdurrahman İbni Aziz Radiyallahu An anlatıyor aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Biriniz namazıda yanılır da bir mi, iki mi kıldığını bilemezse, Namazını bir üzerine bina etsin. İki mi, üç mü kıldığını bilmezse iki üzerine bina etsin. Üç mü, dört mü kıldığını bilmezse üç üzerine bina etsin. Sonra da selam vermezden önce iki ziyade secde yapsın. 2733 Sehid ve tilavet secdeleri, Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazın ikinci rekatında selam verip bitirdi. Züleyde bin Allahu am kendisine. Ey Allah'ın Resulü, namaz mı yoksa unuttunuz mu diye sordu. Aleyhissalatu ve selam. Züleyde doğru mu söylüyor diye sordu. Herkes evet diye cevap verdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu ve selam da 2 rekat daha kıldı. Sonra selam verdi. Sonra tek bir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secrelerinin uzunluğunda idi veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı. 2734. Sehiv ve tilavet secreleri. Bir rivayette şöyle gelmiştir: Resulullah aleyhissalatu ve selam öyle ve ikindi namazlarından birini iki rekat kılmıştı. Muhammed ibn Sirin der ki: Zanııraribime göre bu. İkindi namazı idi. Sonra selam verdiği sonra merçidin ön kısmındaki kütüveye gitti. Elini üzerine koydu. Yüzünde öfke okumuyordu. Cemaatte Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le vardı. Bunlar, namazda yapılan eksiklikten efendimize söz etmekten hicap edip korktular. Cemaatin çabuk çıkanları, Ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı? diye sordular. Resulullah ve selamın zülledeyn dediği bir zat da, ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz, dedi. Ne ben unuttum, ne de namaz kısaldı, cevabını verdi. Ama zülledeyn tekrar, hayır farkında değilsiniz, unuttunuz, dedi. Bunun üzerine ve selam kalktı iki rekat daha kıldı. Sonra selam verdi. Sonra tekbir getirdi. Tıpkı diğer secdeleri gibi veya biraz daha uzun olmak üzere sehid için secde yaptı. Sonra başını kaldırdı tekbir getirdi. Sonra başını koydu tekbir getirdi. Peşinden önceki secdesi gibi veya daha uzun sehid için ikinci defa secde etti. Sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi. Oturup teşehid okudu ve selam vererek namazı tamamladı. 2735 Sehid ve Tidavet Secdeleri İbn-i ya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namaz kılmıştı. Namazı unutarak ziyade veya ortada bulundu. Kendisine "Ey Allah'ın Resulü, namazda yeni bir durum mu hasıl oldu?" diye soruldu. "Bunu niye sordunuz?" diye o da merak etti. "Şöyle şöyle kıldınız." dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet zehir secdesinde bulundu. Sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek, şeret namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şekke düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalanı bina etsin. Sonra da iki sehir secdesi yapsın dedi. 2736 Sehir ve tiravet secdeleri ibn Şübe radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki İmam yanılarak ikinci rekatte oturacağı yerde mütakip rekate kalkmaya teşebbüs eder ve tam doğrulmadan hatırlarsa hemen otursun. Tam kalkıp doğrulmuşsa artık geri dönüp oturmasın. Namazın sonunda sehiv secdesi yapsın. 2737 Sehiv ve Tilavet Secdeleri İmam Malik Rahimehullah'a ulaştığına göre, Resulullah aleyhissalatu Vesselam ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum buyurmuştur. 2738, Tiravet Secdesi, i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içerisinde secde ayeti olan sureyi okur. Ayetler geldikçe secde ederdi. Biz de secde ederdik. Öyle ki iddiham sebebiyle namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu. 2739, Tiravet Secdesi, Rebi'a i̇bn Abdullah Abdillah anlattığına göre, H.Z. Ömer R.A. Cuma günü, Minber üzerinde hutbe verirken Nası Suresini okumuş. Secde ayetine gelince, Minber'den inip secde yapmış. Halk da onunla birlikte secdeye kapanmıştır. Mütakir cuma'da da aynı şekilde aynı sureyi okumuş. Secre ayetine gelince, ey insanlar! Biz secre ayetlerine uymuyoruz. Bunlar okununca kim secre ederse isabet eder. Kim de secre etmezse üzerine günah yoktur der. Z.H.Z. Ömer Allahu anh secre etmez. Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Allah, secreyi dilemezse fard etmemiştir. 2740, Kidavet secresi Ebu Hüleyra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ademoğlu secre ayeti, okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve, yazık bana, insanoğlu ile emredildi ve secde etti. Bu kabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim. Benim için de ateş var der. 2741, Tilavet secdesi, Ebu Temimet'i L. Hüceyim anlatıyor. Ben sabah namazından sonra A. Z. U. nasihat ediyordum. Bu esnada secre ayeti okuyor ve secre ediyordum. İbn-i Ömer radıyallahu anhüma beni yasakladı. Ama ben onu dinlemedim. O şu sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın arkasında namaz kıldım. H. Z. Ebu Bekır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman da biyallahu anh ile de namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı dedi. 2742, tilavet secdesinin fazileti. An-ı İbn-i Asra An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam bana Kur'an'dan 15 secde ayeti okuttu. Bunlardan bütün ufasal surelerdedir. Haç suresinde de iki secde ayeti var. 2743, Tilavet secdesinin fazileti, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, Sa'd suresi adayimiz vücuddan değildir. Nitekim ben Resulullah aleyhissalatu vesselam o surede secde edip, Davud aleyhisselam bu secde-i tebe secdesi olarak yaptı. Biz ise şükür olarak yapıyoruz dediğini işittim. 2744, Tilavet secdesinin fazileti, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ve Necmin suresini okudu ve secde-i kiravette bulundu. Beraberindekiler de secde ettiler. Ancak, aralarında bulunan Kureyşli bir ihtiyar yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü. Ve, bu bana yeter dedi. İbn-i Mesud der ki, ben sonra bu hirifin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu Ümeyye İbn-i Halef'di. 2745, kiravet secdesinin fazileti. Zeyd İbn-i Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam o ben Necmi'nin suresini okudum. Buna secde etmedi. 2746, Tiravet secdesinin fazileti, Ebu Seleme, Ebu Hüleyre radıyallahu anh'den naklettiğine göre, Ebu Hüleyre İza, S se, Sema'ın Şakat suresini okudu ve secde etti. Ben kendisine, ey Ebu Hüleyre seni secde eder görmüyor muyum? Dedim. Bana Resulullah secdre eder görmemiş olsaydım ben de secdre etmezdim cevabını verdi. 2747 Tilavet secdesinin fazileti. Yine Ebu Hübeyrer el-Radiyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem İzzat seman Şakkat suresinde ve İkra ismi Tabikelazi Halaka suresinde secdre ettik. 2748 Tilavet secdesinin fazileti. İbn Abbas radıyallahu anha demiyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Medine'ye hicretle geldiği günden beri bu farz surelerden hiçbirinde secde etmemiştir dedi. 2749. Tidavet secdesinin fazileti. Hz. Ebû radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam geceleyin yaptığı kıdavet secdelerinde şöyle derdi. Yüzüm Kendisini yaratan maddi ve manevi çeşitli cihazlarla teçhis, tezhin ve tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan zarta secde etti. 2750, Tidavet secdesinin fazileti, Tirmizi'nin i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan yaptığı bir rivayette şu ziyade gelmiştir. i̇bn Abbas der ki, 1. Adam gelerek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! ''Gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım. Secdem üzerine ağaçla secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim. Allah'ım, secdem sebebiyle bana sevap yaz. Onun hürmetine günahımı dök. Onu senin nezdinde bana azık yap. Kulun davuddan kabul ettiğin gibi. Onu benden kabul et.'' i̇bn Abbas radıyallahu anhüma der ki, Bundan sonra, Resulullah aleyhissalatu vesselamın secde ayeti okluğunu, Tilavet secdesi sırasında o adamın kendisine, ağacın sözü olarak haber verdiği duanın aynısıyla dua ettiğini işittim. 2751, Kükür secdesi, H.Z. Ebubekr radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam sürülü bir hadiseyle veya sürülü veren, bir hadiseyle karşılaşınca Allah'a şükür etmek üzere secde ederdi. 2752, Şükür secdesi, Sad-ı İbni Ebi Bakkas Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Mekke'den çıktık. Medine'ye gitmeyi arzu ediyorduk. Yolun bir yerine az viraya ulaşınca, aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırıp Allah'a dua etti ve secdeye kapandı. Uzun müddet öyle kaldı. Sonra kalkıp yeniden ellerini kaldırdı. Bir müddet öyle kaldı. Sonra tekrar secdeye kapandı. Bu şekilde üç kere secde yaptı. Sonra dedi ki, ben Rabbimden talepte bulundum ve ümmetime şefaat ettim Rabbim. Ümmetimin üçte birini bana verdi. Ben de Rabbim için kükür secdesine kapandım. Sonra başımı yerden kaldırıp, ümmetim lehinde tekrar mağdifet için talepte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha verdi. Ben de Rabbime şükür secdesinde bulundum. Sonra başımı kaldırdım ümmetim için tekrar talepte bulundum. Bana ümmetimin son üçte birini de verdi. Ben de Rabbime şükür secdesine kapandım. 2753 Cemaat namazının fazileti H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda iş yerinde kıldığı namazından 25 kat fazladır. Şöyle ki, Abdest alınca güzel bir abdest alır. Sonra mehçide gider. Evinden çıkarken sadece mehçit gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir. Bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı? Namaz Namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler. Ey Rabbi'mız buna rahmet et, merhamet buyur. Sizden herkes namaz beklediğin müddetçe namaz kılıyor gibidir. 2754. Cemaat namazının fazileti. Sahihemdin İbn Ömer adı Allahu Amin'den kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir: Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, cemaatle kılınan namaz, ayrı kılınan namazdan 27 derece üstündür. 2755. Cemaat namazının fazileti, Ebu Musa Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Namazda en çok sevap alan kimse, en uzak olanlarıdır. Yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyanlar daha çok sevaba mazhardır. 2756 Cemaat namazının fazileti, H.Z. Osman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamdan İşittim şöyle diyordu: Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazra geçirmiş gibi olur. 2757 Cemaat namazının fazileti. Ubey ibn Ka'b radıyallahu an anlatıyor. Bir adam vardı. Mescide ondan daha uzakta oturan birini bilmiyordum. Namazları da hiç kaçırmıyordu. Kendisine, bir eşek alsan da karanlık veya sıcak zamanlarda binsen, denilmişti. Şu cevapta bulundu. Evimin mescide yakın olması beni memnun etmez. Ben mescide kadar yürümelerimin, sonra da aileme dönüşlerimin sevap olarak yazılmasını diliyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam, adamın bu sözünü işitince, Allah-u Teala Hazretleri bu isteklerinin hepsini yerine getirdi buyurdu. 2758 Cemaatin Hücubu ve Cemaate Devam H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ama bir zat gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Beni mescide kadar getirecek bir rehberim yok! diyerek aleyhissalatu vesselamdan namazı elinde kılmak için ruhsat istedi. O da izin verdi. Adam geri dönünce, Resulullah ve vesselam onu çağırtarak, ezanı işitiyor musun? diye sordu. Adam, evet deyince, öyleyse icabet et dedi ve evde kılmaya izin vermedi. 2759, cemaatin hücubu ve cemaate devamı, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim? Müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özlü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü denildi. Meşru özür nedir? Korku veya hastalıktır. Buyurdu. 2760 Cemaatin vücubu ve cemaate devamı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam buyurdular ki, Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirlerdi. Nefsimi kudret eliyle tutan Zat Akasem olsun. Ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazlarını kıldığı nasıl için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberinde onun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve ellerini üzerine yıkmayı düşündüm. 2761, cemaatin hücubu ve cemaate devam, İbn-i Mesud Allahu an. anlatıyor. Ben cemaatimizi teddik edince gördüm ki, namazı beraber kılmaktan, sadece herkes kımarın münafıklarla hastalar geri kalmaktaydı. Öyle ki iki kişinin arasında yürüyebilecek durumda olan hastalar bile namaz için mescide geliyordu. i̇bn Mesud devamla dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam bize sünene hücdayı göstermişti. Tümen-i Hücudadan biri de içerisinde ezan okunan mescidde namaz kılmaktı. 2762 Cemaatin Hücubu ve Cemaate Devam Ebu Duhudaki rivayette şu ziyade var. Sizden her birinizin evinde mutlaka bir mescit var. Eğer namazı ellerinizde kılıp mescidlerinizi terk ederseniz Aleyhissalatu Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk edince de nimete. Düşmüş olursunuz. 2763. Cemaatin vücu bu cemaate devam i̇bn İmam Abbas radıyallahu anhumadan gündüz oruç tutan, geceden namaz kılan ve fakat cemaate ve Cuma'ya gelmeyen bir kimse hakkında sorulmuştu. Bu ateş ehlimdendir diye cevap verdi. 2764. Cemaatin vücu bu cemaate devam et. Ümme de, Derdi radıyallahu anha anlatıyor. Ebu D. De derdi Radıyallahu anhum'a öfkeli halde yanıma geldi. Kendisine niye öfkelendim? diye sordum. Şu cevabı verdi: Vallahi, Muhammed aleyhissalatu ve selam'in işinden bir şey anlamıyorum. Bildiğim tek şey cemaat halinde namaz kılmalarıdır. 2765. Özür sebebiyle cemaatin terki. Utban ibnu Malik Radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Seller benimle kabilemin mescidi arasına engeç karıyor. İstiyorum ki evime kadar şeref verip bir yerde namaz kılsanız. Da orayı mescit yapsam. İnşallah bir ara geleyim. Buyurdular. Beraberinde Hazreti bu Bekir olduğu halde huzuruyla evimizi şereflendirip izin isteyerek içeri girdiği zaman ilk iş olarak. Nerede namaz kılmamı istersin? Diye sordu. Evin bir köşesini işaret ederek yeri gösterdim. Orada namaza durdu. Biz de arkasından saf yaptık. Bize iki rekat nafile namaz kıldırdı. 2766. Özür sebebiyle cemaatin terki. İm-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam sefer sırasında. Soğuk veya yağmurlu gecelerde müezzin ezan sırasında şöyle söylemesini de emrederdi. Dikkat! namazımızı yerlerinizde kılacaksınız. 2767 İmamın vasfı. ıtban İbn Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Cemaate kitabun yahı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatle okumada herkes eşitse, sünneti en iyi bilen sünneti bilmede eşitseler, hidret etmede evvel olan hidrette de eşitseler Yaşça büyük olan imam otur. Kişi misafir olduğu evin sahibine veya emri altında çalıştığı sultanına imamlık yapmasın. Ev sahibinin baş köşesine izni olmadan da oturmasın. 2768 İmamın vasfı Ebusa Ekrabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Namaz kılacaklar üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun imamla ehraf olan akra Kur'an okuyedimi daha iyi okur olandır. 2769. İmamın vasfı. İbn Abbas radıyallahu anhü bunu anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki sizin için hayırlınız ezan okusun. Kur'a olanınızda da imam olsun. 2770. İmamın vasfı. On İbn Sehir e may Allahu an anlatıyor. Ben 6 veya 7 yaşımda iken kendi kalbime imamlık yaptım. O zaman ben aralarında Kur'an'ı en çok bilen kimseydim. 2771 imamın vasfı İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. İlk muhacirler geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam gelmezden önce Kurba'a Dusbe adında bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe'nin azadlısı salim imamlık yapıyor idi. O, Kur'an'ı ezbere bilmedi herkesten ileriydi. 2772 İmamın vasfı H.Z. Ayşe Rab'i Allah'ın -an anlattığına göre, kendisine tölessiz ekran, Mus'af'ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu. 2773 İmamın vasfı H.Z. Enes Allahu an anlatıyor aleyhissalatu ve Vesselam, İbni Ümmü Mektum, U, ama olduğu halde, halka imamlık etmesi için sefere çıkarken yerine halef tayin etti. 2774, İmamın Vassı, H.Z. Cabir Allah'u An anlatıyor. H.Z. Muaz Allahu An, Resulullah ve selam ile yatsıyı kılar. Sonra kavmine döner. Bu namazı onlara kıldırırdı. 2775 İmamın vasfı İbn Am İbn Afra bey Allahu aanhü ma anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki 3 kişi vardır Allah onların namazını kabul etmez. Bir kendisini sevmeyen kimselere imam olan, iki mevada arkadan gelen, yani vakti çıktıktan sonra gelen üç köleyi azat ettikten sonra tekrar öyle kılan. 2776 İmamın vasfı e bu imam erdiyyallahu an anlatıyor ve sülullah aleyhi ve buyurdular ki üç kişi vardır ki onların namazları kulaklarını öte geçmez bir dönünceye kadar kaçan köle iki geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın üç kavminin nefret ettiği imam 2777 imamın vası H.Z. Cabir cebir erdiyyallahu an anlatıyor. Muaz bin Cebel babayi Allahu anresulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte namaz kılar. Sonra gelir. Kamine imamlık yapardı. Bir yere Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte yatsıyı kıldı. Sonra Kamine geldi ve onlara imamlık yaptı ve Bakara suresiyle kıraate başladı. Bir adam cemaatten ayrılarak selam verdi. Namazını tek başına kalarak çekip gitti. Adama ey falan Nifak mı çıkarıyorsun? dediler. Adam, vallahi hayır. Resulullah aleyhissalatu ve selam'a gidip muazun yaptığını haber vereceğim dedi. Yanına varıp, ey Allahım, Resulü, biz sulama devesi besleyen insanlarız. Gündüz çalışırız. Muaz sizinle yatsı yıkıldı. Sonra bize gelip bakara suresi ile namaz kıldırmaya başladı dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam muazaya yönelerek. Ey vas, sen fitneci misin? Ve şemsi ve duha hayır, ve duhayı, ve leli izay aşayı, sebihas mekbir kel alayı oku buyurdu. 2778, imamın vası H ve Ebubeyr Er Rabiyya An anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, sizden kim halka namaz kılırsa namazı kısa tutsun. Zira cemaatte zayıf, sakat. Hasta ve ihtiyaç sahibi vardır. Müstakil kılınca dilediği kadar uzatsın. 2779 İmamın vasfı H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben, uzun tutmak arzusuyla namaza başlarım. Namazı kıldırırken bir çocuk ağlaması kulağıma gelir. Çocuğun ağlamasından annesinin duyacağı eremi bildiğim için namazı uzatmaktan vazgeçerim. 2780, İmam'ın vasfı, İbn-i Ebi el Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam öğlenin birinci rekatin kıyamını, kulağına ayak sesi gelmeyinceye kadar uzatırdı. 2781, İmam'ın vasfı, yine Ebu Davud'un Salim i̇bn Ebi Ne-Nar'dan bir rivayetinde şöyle gelmiştir. mescid Namaz için ikamet okununca, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam cemaati az görürse oturur. Beklerdi. Kalabalık görürse kılırdı. 2782 İmamın vasfı, Muire İbn-i adı radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İmam, farz kıldığı yeri değiştirmeden aynı yerde nafile namaz kılmamalıdır. 2783 İmamın vasfı, Ünlü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam selam verince yerinde bir miktar kalırdı. Allah bilir ya. Bizim görüşümüze göre onun kalışı, kadınların erkeklerden önce çıkmalarını sağlamak içindir. 2784, imamın vasi, Selvan'da diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, üç ev şey vardır. Onları yapmak kimseye helal olmaz. Kişi gibi kalmay, imamlık yapar. Sonra da sadece kendisi için dua eder. Cemaatini dua dışı bırakır. Bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz. Bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine sıkışmış iken hafifleyinceye kadar namaz kılamaz. 2785 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında Ebu Mesud el-Bedri Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda omuzlarımıza eliyle dokunur ve düzgün olun. Karışık durmayın. Sonra kalplerinize de karışıklık ve ihtilaf girer. Hemen arkama. Sizden akıl ve birayet sahibi olanlar dursun. Sonra tedrican bunları takip edenler. Sonra da onları takip edenler dursun derdi. Ebu Mesud ilave eder. Bugün sizler ihtilafta çok ilerisiniz. 2786 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Benim hemen arkama sizden akıl ve dirayet sahipleri dursun. Sonra onları takip edenler. Sonra onları takip edenler. Sonra da onları takip edenler dursun. Çarşıların karışıklığından. Sakının. 2787 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. İmam Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte bir gece namaz kıldım. Soluna duru vermiştim. Perceminden tutarak sağına koydu. 2788 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Al-Kame ve El-Esvet dediler ki, İbn-i Mesud radıyallahu anh'un yanına girmek için kendisinden müsaade istedik. Bize izin verdi. Sonra kalkıp ikimizin arasında namaz kıldı. Sonra da, Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın böyle yaptığını gördüm dedi. 2789 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Ebu Leyrâ'nın rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır. En kötüsü de en öndekidir. 2790 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında Nuhman İbn-i Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize muhalefet atar veya yüzlerinize. Demişi, 2791, Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında, HZNF radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Saflarınızı düzgün kılın. Zira safların düzeltilmesi namazın kemalini sağlayan şartlardandır. 2792 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi Ve cemaat adabı hakkında İbn-i Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Safları düz kılın. Omuzları bir hizaya getirin. Aradaki boşlukları kapatın. Kardeşlerinizin sizi düzeltmeye çalışan ellerine karşı nezaketli olun. Aradı şeytan geldiklerini bırakmayın. Kim safa kavuşursa Allah ona kavuşur. Kim de saftan koparsa Allah da ondan kopar. 2793. Cemaat ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında İbn Abbas radıyallahu Allahu Aminu ma anlatıyor. Ve Sürullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Sizin en hayırlınız. Namazda omuzları en yumuşak olandır. 2794 Cemaatla ilgili hükümler Safların tertibi ve cemaat adamı hakkında Babisa İbn-i Mabed An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam bir adam gördü. Safın gerisinde tek başına namaz kılıyordu. Ona namazını yeniden kılmayı emretti. 2795 Cemaatla ilgili hükümler Sahflerin tertibi ve cemaat adabı hakkında. Ebu Sa'id radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve ashabında bir gerileme görmüştü. İlerleyin bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir kavim gerilemeye devam eder ederdi de Allah da onları gerileti verir buyurdu. 2796. Cemaatla ilgili hükümler. Sahflerin tertibi ve cemaat adabı hakkında. Ceb İbn Semiure radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Meleklerin rabbileri indinde de saf tutmaları gibi siz de saf tutmaz mısınız?" Biz: "Melekler nasıl saf tutarlar?" dedik. Onlar dedi: "Ön safları tamamlarlar ve safta muntazam dururlar." 2797 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında Ebubüleyhe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki eğer birinci safta ne olduğunu bilseydiniz mutlaka kura çekilirdi. 2798 Cemaatla ilgili hükümler. Safların tertibi ve cemaat adabı hakkında. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki imam kendisine uyulmak için meşru kılınmıştır. Öyleyse o tekbir getirdi mi? Siz de tekbir getirin. Rüküye gidince siz de rüküye gidin. li limen hamideh Allah kendisine hamledeni işitir deyince Allahümme Rabbine lekel hamd ey Rabbimiz hamdler sanıdır deyin. O ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın. Oturarak kılarsa siz de hepiniz oturarak namaz kılın. 2799 Cemaatle ilgili hükümler safların tertibi ve cemaat adabı hakkında, yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, sizden biri, rükû ve secdede başını imamdan önce kaldırdığı zaman cenab Hakk'ın, kıyamet günü başını eşek başına veya suretini eşek suretine çevirerek yirteceğinden korkmaz mı? 2800, Cemaatla ilgili hükümler, safların tertibi ve cemaat adabı hakkında, Ebu Hureer adı yar. Allahu Şunu söylemiştir: Başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnı şeytanın elindedir.